Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün konum Ahmet Güneş Tekin. Kendisi ressam. Ee, ve ee, Yaşar Kemal'in manevi oğlum, hatta manevi oğlum da değil, oğlum dediği e, bir kişi. E, dolayısıyla e, kendisi e, hastaneden e, yetişiyor buraya. E, birkaç dakikalık e, gecikmemiz olacak. E, ben başlangıcı e, yapayım istedim. Biraz Ahmet Güneştekin'den bahsedeyim. E, kendisi e, ressam dediğim gibi. Farklı alanlarda da çeşitli dönemlerde ressamlık haricinde... ...yaptığı işler de olmuş... ...ama eninde sonunda... E, ...yine ressamlıkla devam ediyor... E, ...hatta Marlboro e, Galerisi'nde... E, ...ki Marlboro Galerisi... ...hani dünyanın... E, ...ilk beş e, galerisi arasında yer alıyor... ...dolayısıyla kendisinin... ...resimleri de orada... E, ...hatta izlediğim bir tane belgeselde... E, ...oranın yöneticilerinden birisi... ...keşke... E, ...daha fazla resim olsaydı... ...biz bir saatte hepsini... E, ...sattık diyorlardı... E, bütün dünyada, Amerika'da, Türkiye'de ve yavaş yavaş Avrupa'da da çok ilgi gören ressamlar arasında. Kendisini Yalçın Sadak... İyi e, anlatmış. Bir tane belgeselde izlemiştim. E, resimleriyle ilgili e, bir nakış e, öğesi olduğunu söylüyor. E, resimlerini nasıl yaptığını da izlemiştim. E, bir figürün üzerine sanki nakış işler gibi e, tekrar eden e, kalem. Veya işte ne bileyim karalamaları vardı Biraz şeyi hatırlattı bana cicim kilimleri vardır O cicim kilimleri dokunduktan sonra da insanlar onu dokuyanlar böyle iğne iplikle tekrar nakış haline getirirler Böyle meditatif bir tarafı da var hipnotize eden bir tarafı da var Baktığınız zaman da Yalçınsa'dan anlatmasıyla söyleyeyim buradan hocaya da bir selamımız olsun Yalçın Bey'e otodidaktik bir tarzı olduğunu söylüyor yani hiçbir okuldan değil kendi yöntemini kendi metodunu geliştirmiş bir ressam. Tam böyle hani kendisini tekrar ediyor mu acaba diye soru geldiği zamanda da inanılmaz hamleler yapıyor ve çok boyutlu tuvallere dönüştürüyor resimlerini. Tablo izleyiciyi izliyor, izleyici e, tabloyu değil e, tablo bir nevi izleyiciyi yönlendirmeye başlıyor e, tuval e, düzeyi yetmez oluyor işte üç bükeyi var dış bükeyi var e, bakan resim bakılan izleyici haline geliyor e, boyuna da böyle bir tabloda gezinmek e, durumunda e, kalıyorsunuz. Çünkü bayağı da kocaman kocaman resimler hani küçük olanları da var ama büyüklerde, anıt resimlerde epeyce var. Teknik tabii ki de bir sanatçıda da önemli. Ben çok hani resimden anladığımı söyleyemeyeceğim ama estetik de çok önemli. Dolayısıyla bir estetik özgünlük de var Ahmet Güneştekin'in resimlerinde. E, yerellik etkisi e, çok var. E, modern e, sanat e, sanatı da gözlemliyoruz resimlerinde ama e, baya bir e, lokal öğeleri, hatta lokalden de öte e, mitolojiyi, sembolleri. E, görüyoruz e, Ahmet Güneş Tekin e, benim e, ilgimi belgeselleriyle çekmişti e, hani çok fazla e, resim ve teknik anlamam ama e, Güneş'in izinde diye e, belgeselleri güzeldi e, Ahmet Bey de bu arada geldi hoş geldiniz Ahmet Bey e, ben sizden bahsediyordum biraz tanıtayım demiştim siz gelinceye kadar şeyi söylüyordum en son hani belgeselleriniz benim dikkatimi çekmişti çünkü buradaki bu resimlerdeki hikayeler ve mitoloji çok önemli bir şey beslendiği yer çok önemli bir şey bayağı da bir gezmişsiniz 5000'in üzerinde kasaba köy var 60 ili gezmek var çocuklarla ilgili atölyeler var ben tekrar geçmiş olsun diyeyim Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, teşekkür ederiz de böyle bir günde geldiğiniz için kaygılı, endişeli. Hani hepimiz evet. öyleyiz ama siz biraz daha fazla öylesinizdir diye düşünüyorum. Evet. Yani tabi söz vermiştim size. Ee, evet. Sanırım bir iki ay önceydi. Aynen. O yüzden yoksa e, hastaneden ayrılmam biraz imkansız. Zor değil mi? E tabi yani e, aslında epey bir zamandır tedavisi hı hı. devam ediyor ama bu aralar tabi biraz riskli bir dönemde hı hı. yani inşallah iyi olur i̇nşallah. inatçı ve güçlü bir insandır evet kaç yaşında şimdi? 91, 90, 91 değil mi? çınar deniyor ya kendisine evet. hakikaten öyle benim böyle hani yeni kitaplarla karşılaştığım zaman böyle çerçöp diyorum. Ondan sonra tekrar bir Yaşar Kemal'i okumaya geri dönüyorum. Hakikaten benim için bitmeyecek, eskimeyecek bir kaynak. Hem erken Cumhuriyeti hem geç Osmanlı'yı hem destanları inanılmaz bir kalemi görüyorsunuz orada. Dolayısıyla hakikaten yüreğim ağzımda bekliyorum ama... Evet. Hani eserleri nasıl olsa başucumda duruyor diye de bir taraftan avunuyorum. Evet. Ee, çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Size çok de oğlum diyor. Evet, manevi oğlum yani öyle diyor. Değil mi? Ee, peki e, ben e, girişte e, Rene Aubry'nin e, Anukuni şarkısıyla giriş yaptım. E, başta da e, Yaşar Kemal'in kendi ağzından bir girişle yaptık. Ee, Anukuniyi seçmemin sebebi de René Aubry'den ee, bir çocuk şarkısı, eski kızıl derli bir çocuk şarkısı. Özellikle seçtim çünkü sizin resimlerinizde hem o çocuk melodilerini görüyorum, hem de bu müzi müziği görebiliyorum. Ee, çocuk atölyeleri yapmıştınız, biraz da ondan ötürü seçtim. Ee, neden e, bu müziği seçtim veya niye o müziği gördüm sizin resimlerinizde onu anlatayım biraz isterseniz. <gülüyor> Ee, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, e, 1776 doğumlu Almanya doğumlu bir e, yazar ve müzisyen. E, kendisinin korku ve fantastik e, romanları var. Aynı zamanda e, karikatürist e, ama e, hani yaşamayı becermiş bir karikatürist. Özellikle de bugünlerde evet. e, yaşadığımız şeylerden ötürü öyle söylüyorum. E, müzisyen olduğunu söylemiştim. Kendisinin Chrysler'a diye bir üçlemesi var. Hatta Schumann'a da ilham kaynağı olmuş. Böyle bir eser bestelemiş. Bu eserdeki kahramanı bu romandaki Johannes Chrysler'ı şöyle tanımlıyor Hoffman. Diyor ki paltosu do diyez minör rengi yakası mi majör renkli ufak tefek bir adam diyor. Çünkü Hoffman sinestezili birisi sinestezi 2000 kişiden birinde gözüküyormuş sinestezide böyle duyuların karışımı kaynaşması diye tanımlanabilir. Sinestetler harfleri, notaları, sayıları, renklerle, kokularla, tatlarla birleştirebiliyorlar. Sinestesi de literatüre, hani Hoffman'ın bu eserleriyle karşımıza çıkıyor biraz biraz. Evet. Bu paltoyu tanımlarken söylediğim mi majör de böyle bir ışıltılı tona sahip. Do diyez minör de melankolik, biraz hüzünlü. Bazıları müzik dinlerken otomatikman renk görüyorlar hatta görmeyenlere de şaşırıyorlar Aa, siz görmüyor musunuz diye ya da insanlar çok şaşırdığında susuyorlar çünkü böyle bir sarhoş konuşması gibi bir şey oluyor ne evet. demek diyor falan ee, Sinestezik birine de sizin tablolarınızda hangi e, müziği gördüğünü de sordum. Söylerim de onu. Hı hı. Ona uygun da e, müzik seçtim. Arada çalarız. E, renklerle böyle özellikle müzik arasında bir bağ kurma e, çabası var. E, duyularla renkler çok eşleştiriliyor. E, siz renkler ve diğer duyular arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Yani benzeri tanımları benim için de daha önce çok yabancı eleştirmen yazmıştı sinestesiyle ilgili. Hı hı. Ee, ama mesela şimdi büyük ustayı tabii bugün hep onu konuşuyorduk şeyi ee, yaşarken ben kitaplarında da benzer e, tasvirler var e, renkleri tanımlarken mutlaka bir şeye benzeterek e, onu zenginleştirerek anlatır bu hı hı. aslında e, bazı e, sanatçılarda var yani bu sadece resimde olan e, bir şey değil müzikte de, edebiyatta. bir e, yatta çoğu kez görülen şeyler ama tabii e, Bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Yani tamamen bilinçaltıdır o. Ee, renklerle e, bir şey ifade etme. Ee, zaman içinde tabi bende de olduğu e, gözüküyor. Yani öyle söylüyor eleştirmeler ama e, e, buluşabiliyor. Yani siz bazı şeyleri renkle ifade edebiliyorsunuz. E, rengin e, karşılığı e, olabiliyor e, bu anlamdaki. Ee, sizin ifade etmek istediğiniz duygularınız ee, çünkü e, özellikle ben ben renkle ifade ediyorum zaten yani desen benim için çok önemli değil yani desen oluşmuş bir dilim var ama e, aslında e, benim dilim renktir ee, peki e, renk ve müzik demişken o zaman evet. bir müzik çalalım mı? hatta o sinestezili olan kişi de sizin resimlerinizi Erik Satie ile benzeştirdi. Bilmiyorum sever misiniz Erik Satie'yi? Çok severim. Erik Satie'yi tahmin de etmiştim. Onu çalmayacağım ama benzer bir müzik aslında René Aubry'den bir parça dinleyeceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tekrar Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Ahmet Güneştekin'le birlikteyiz. Kendisi kırmadı, bizi geldi. Hele de bu zorlu günde, Yaşar Kemal'e de tekrar acil şifalar diliyoruz. Sizin resimlerinizde herhalde mitolojiyi konuşmamak olmaz. Mitler çok önemli. Hele de bugünlerde böyle mitolojiyle ilgili bir konu olduğunda, bir üniversitede bir ders ya da bir yerde bir haber falan herkes fazla ilgileniyor. Çünkü orada gerçek bir şeyleri görüyor insanlar. Bir iyiliği de görüyorlar. Unuttuğumuz bir hikayeler var. Doğanın ve evrenin aslında döngülerini anlatıyor. Aklın gözü de diyebiliriz mitlere. Sizin eserlerinizde de bolca bu dil var. Yani evet. soyut gibi görünüyor ama aslında konuşuyor sembollerle. Tabii, Tabii e, çocukluğumda hayatıma girdi mitler. E, i̇lk e, anlatıcım e, aynı zamanda dengbeji olan nenemdi. Nenem Ermeni kökenliydi. Yani 1915 olaylarında bütün ailesi katledilmiş. E, 13 yaşında evlendirilmiş. İkinci yaş olarak. Ee, ve beni büyüten e, kişidir nenem ee, ilginç bir masal anlatıcısıydı ee, çok iyi dinlemiş ee, bütün hayatı e, efsanelerle, mitlerle geçmiş ee, Tabii nenemin bana anlattığı hikayeler e, e, büyüdüğümde artık okumaya başladığım ee, yıllarda hem, zaten hep ilgim mitler, efsaneler, halk söylenceleri halk ozanları işte Kürt denkveçleri, bunlarla ilgili zaten uzun yıllar araştırmalar yaptım, belgeseller çektim bir sürü şey. Ama en sonraki yıllarda daha yazlı kaynaklar okumaya başladığımda aslında nenemin bana anlattığı hikayelerdi o yazlı kaynaklar. Yani Mezopotamya'daki bir hikaye, bir bakıyorsun Yunan mitolojisinde başka bir kahramana dönüşmüş. Aslında bir anlamda da e, mitlerin e, dilinin ortak olduğu, kaynakların ortak olduğu sadece coğrafyaya göre şekillendiğini, isimlerin değiştiğini, kültürüne göre, e, inanç ve yaşam şekline göre şekillendiğini e, görüyoruz. Yani e, çok basit bir örnekle e, e, Anadolu ve Mezopotamya'nın önemli hikayelerinden biri Şahmaran'dır. Şahmaran'a baktığımız zaman Yunan mitolojisindeki karşılığı Medusa'dır e, ya da e, Yunan mitolojisindeki Pegasus. Mezopotamya'daki Raşibelek'tir. Benzer yüzlerce tabii zaman içinde mitlerin aslında kaynaklarının tamamı neredeyse aslında Mezopotamya olduğunu, yani ilk yazılı kaynaklardan olan Gılgamış Destanı'ndan başladığını görebiliyoruz. Bu tabii bu hikayelere karşı ilgim zaman içinde Hikayelerin geçtiği coğrafyaları merak etme şeyim başladı. İşte 97 yılında Türkiye'yi gezmeye başladım o dönem. Daha halen dolaşıyorum yani. E, 6000'e yakın yer bütün iller, bütün ilçeler ve binlerce köy kasaba e, gezdim bu süreye kadar. E, tabii bitmiyor. Yani e, Türkiye coğrafyasına baktığımız zaman e, küçük bir coğrafya değil yani çünkü zengin bir coğrafya her bölgede ayrı bir medeniyetin izlerini bulabiliyorsunuz kültür zenginliği var dil inanç bunları farklı bir şekilde görebiliyorsunuz yani Anadolu'daki halk ozanları anlatıları da aslında aynı şeylerdir ya da doğu illerindeki kürtengübecilerin anlattığı hikayelerde hep sözlü kültürün bugüne kadar taşınması ama kaynaklarına baktığınız zaman ...çok daha gerilere gidilebiliyor. Bu tabii... ...bir anlamda... ...ben bu seslerin... ...ve renklerin izni sürdüm. İşte Güneş'in izinde projesi... ...aslında oydu. Güneş'in doğduğu... ...yerden başlayarak... ...yani Dicle ile Fırat arasındaki... ...o kültürlerin doğduğu yerden başlayarak... ...bütün dünyaya... ...bir anlamda yolculuk yaptım. Ve... ...şöyleydi aslında... Yani bir ressam niye bu yolculuğu yapar? Ee, o nenemin hikayelerini arıyordum aslında. Ee, bir anlamda o e, renkleri arıyordum. Ee, i̇yi bir damar bulmuştum, iyi bir kaynak bulmuştum ve e, Anadolu'ya boş bir heybeyle gidip, e, dolu bir heybeyle dönüyordum. E, sanatım e, ana referansını oluşturdu mitler. E, yani bugün tabii baktığımız zaman ee, ...neredeyse e, bütün dünyada MIT'lere tekrar bir ilgi e, artmaya başladı. E, mesela e, 8-9 yıl önce yani bunlarla ilgili belgeseller çekiyordum TRT'de o dönemlerde. E, ve e, bir dönem anlamadılar yaptığım işleri. Biraz çok aslında iyi bir izleyicisi olmasına rağmen... TRT bir türlü anlayamadığı yapılan işleri. Bugün şu anda baktığımız zaman 8-10 yıl önce yaptığım işleri tekrar yayınlamaya başlamışlar. Ve Madem neredeyse bulundu. bütün kanallarında herhalde her biri 20-30 defa tekrarla <gülüyor> hemen hemen her gün yayınlıyorlar. Bu da tabii aslında insanlarımızın bu hikayelere yani o geçmişi bugünkü modernite taşıyan bir dili. Ee, sevmeye başlamaları sevmeleri anlamaları yani e, biz biraz hikaye seviyoruz aslında yani, benim halen sevdiğim gibi e, yeni neslin de sevdiğini düşünüyorum özellikle bu Anadolu gezimlerinde e, çok çocuk atölyeleri kurdum 10 yani, bin üzerinde yani, bugüne kadar çocukla e, neredeyse Türkiye'nin tamamında atölyeler kurdum ve bu hikayelerin izni sürerken yaptığım işlerdi ...hikayeleri anlatarak yaptığım... ...işlerdi o şeyler... ...ve yeni neslin bununla... ...bunu sevdiğini... ...gördüm... ...tabii aradan yıllar geçti yani... ...16-17 yıla yakın bir süredir bu seyahatler... ...devam ediyor... ...yani bir anlamda... ...mitler aslında... ...beş yaşından beri benim... ...ilgi alanım... E, ...mitoloji zaten... E, ...değişmeyen bir dil... E, ...ve... Evrende, doğada olacakları önceden haber vermesi de insanların işini kolaylaştırıyor. Ve orada bir gizem var, bir mistisizm var, çok çekici, çok fantastik de gelebiliyor. Günümüzde şehirlerde görmediğimiz hikayeler ve insanlar da hani o iç seslerini dinledikleri zaman da Gayet de ilgilenebiliyorlar ve bir şey onları içgüdüsel olarak da çekiyor tabii ki de bu mitolojiye ve dediğiniz evet. gibi de iyi bir kaynak. Ee, en son bir haber okumuştum bir mücevher şirketi hmm. yine mitolojiden ve doğadan esinlenen. Çünkü çok önemli bir kaynak hani hı hı. tükenmeyecek bir kaynak gibi gözüküyor ama bu değişen şey tükenen nesli tükenen bitkileri ve hayvanları araştırmaya başlamış. Çünkü şeyden korkmaya başladı hani bunlar esin kaynağı ama ondan sonra hani bu damar biterse biz ne yapacağız diyerekten. Hı hı. Gerçekten çok önemli taşlar bunlar. Peki çocuklardan bahsettiniz. Çocuklarla atölyelerdeki o his nasıldı? Çocuklar ne, neyi seviyorlardı daha çok? Yani şöyle mesela hepimiz şöyle düşündüğümüz zaman şu anda bizi dinleyenler, ben, siz. Muhtemelen çocukken hepimizin ilk yaptığı şey resim yapmaktı. Ee, okuma yazmayı öğrenmeden önce e, bulduğumuz boyalarla, kalemlerle e, ilk yaptığımız şey resim çizmekti. Yani ilk, ilk insanların e, mağaralarda çizdiği hmm. yine resimdi. Yani resim bir anlamda hayatımızın aslında ilk iletişimidir. E, ilk iletişim dilidir. E, daha sonra e, büyüdükçe tercihlerimiz değişmeye başlıyor. Evet. Ben kendi tercihleri değişmeyenlerden oldum. Yani resme e, doğarken başlayıp bırakmayanlardan ve bunun gibi Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer e, çocuklar gördüm. Tabii az bir zaman değil, 16-17 yıla yakındır Türkiye'yi e, geziyorum. Tabii 8, son 8-10 yılda insanlar e, hani basın yoluyla yaptığım belgesellerle duydular bu seyahatlerimi. Öncesinde kendi başıma kendi e, merakımdan bir karavanla dolaşıyordum ve gittiğim yerde de hani boş kalma çocukları çok sevdiğim için çocuklarla da atölye çalışıyordum gittim köylerde işte boyalar götürüyordum çocuklarla resim çalışmaları yapıyordum Tabii bunların arasında mutlaka o anda 20-30 tane bazen 40-50 tane çocukla bir anda çalışıyordum ve aralarında farklı olanlar göze çarpıyordu farklılık sadece resim değil yaratıcılığı farklı olanlar çünkü klişe bir şey düşünmüyor. Yani bir yeteneği olmayan birine resim yap dediğin zaman iki tane dağ yapar, ortasında bir güneş yapar ve altına akan bir dere yapar, bir ağaç yapar. Havada da uçan iki üç tane kuş yapar. Bu ama yaratıcı olan bir resme kabiliyeti olmasa bile farklı bir şey size şeydir. Hiç beklemediğiniz belki soyut bir ifadeyle bir şeyler çizer. Ya da çizdiği figürleri, anlatmak istediği hikayeyi hiç tahmin etmediğiniz şekilde size sunabiliyor. Hiç tahmin etmediğiniz renkleri kullanabiliyor. Bu benim rengimdir diyebiliyorum. Böyle çocuklarla çok karşılaştım. Tabii bugüne gelindiğinde o çocuklar bir kısmına tekrar yollarımız geçecek. Kimi zaman işte gittiğim üniversitelerde, verdiğim konferansta, ah hocam siz yıllar önce işte Denizli'de şu köyde karşılaştım Ya da biri diyor ki Çorum'un şu köyünde. Ya da biri Hakkari'nin şu köyünde biz karşılaşmıştık. Siz bize resim yaptırmıştınız. Çocuklara mesela soruyorum işte ne okuyor? İşte işte, kimi mimarlık okuyor? Kimi resim gerçekten okuyor? E, kimi mühendislik. Yani çok farklı alanlarda ama e, o, o günü hatırlayan çocuklar muhtemelen o yaratıcı olan çocuklardı. Ve e, sonradan o çocuklara sorduğum zaman. E, aldıkları eğitimde başarılı e, işler yaptıklarını e, görüyordu. Yani bir anlamda e, sadece işte o farklı sadece resimle ya da işte plastik sanatlarla e, ilgili değil. Çok farklı alanlarda başarılı olabiliyorlar. Yani daha çocukken farklı düşünen, e, o herkesin yaptığı şeyi yapmayan, değişik e, şeyi olan, e, yaratışlı ya da söyleyecek farklı bir sözü olan çocuklar. E, mutlaka e, gelecekte e, şey oluyorlar. E, e, i̇yi bir alanda belki liderliğe kadar gidebiliyorlar. Gidebilir. Bu açıdan tabii e, bir anlamda o yıllarda yaptığım şeyler daha bir e, donkşot hareketi gibiydi. E, ama bugün baktığım zaman e, iyi işler e, yapmıştı. Çünkü e, en azından e, kendim e, Bayağı çocuklar bayağı gençle karşılaştım. Hatta şu anda yanımda asistanlık yapan birkaç öğrencim Anadolu'nun farklı yerlerinde o ilk eğitimi verdiğim çocuklardı. Böylelikle tabi yani küçük de olsa bir katkıydı o seyahatler hem bu gençlerin kendilerini keşfetmeleri. Ee, belki daha özgür olarak kendilerini ifade etmeleri, bir alan bulmaları ee, ya da e, siz onlara bir e, rol modeli şeyi oluyorsunuz. Bu e, bir anlamda hani yaptığımız, kendi alanda yaptığım işin e, verimliliğini e, e, ve sonuçlarını gördüğümüzde hep beni mutlu ediyordu. Ve e, her sonraki seyahati daha e, büyük bir heyecanla, daha büyük keyifle, Yapmaya işte başladım. E bugün tabii zamanım ölçüsünde tabii eski şeyleri yapamıyorum. Yani Anadolu'yu çok gezemiyor ama tabii gene gidiyorum işte imkan buldukça işte üniversitelere şeylere falan gitmeye çalışıyorum. E, fakat keşke bugün tekrar o çocukların arasına dönebilsem onu çok özür diliyorum. şimdi Çünkü senede en fazla artık eskiden ayda iki üç seyahat yapıyordum. Şimdi senede hmm. bir iki seyahate maalesef düştü. Tam da onu soracaktım size bir dakikamız kaldı sanırım ama e, çok iyi bir kaynağınız vardı. Sizi çok motive eden de bir yolculuklar, buluşmalar, e, bundan sonraki daha farklı bir e, ne olacak peki yani nasıl evri tamam hani resimleriniz evriliyor daha anıtsal eserlere dönüşüyor ama kaynak olarak beslenme olarak o stoklar mı olacak? Şöyle tabii benim ömrüm bu kaynakları tüketmeye yetmez o kadar güçlü damarlar buldum ki. Bunları kendi dilimle buluşturmam yurt dışında da ciddi heyecan yarattı. Biliyorsunuz son iki yıldır Türkiye'de sergi açmıyorum tamamen yurt dışında. Hatta dün Hollanda'da Amsterdam'da sergi açısı vardı. Gidemedim hem Yaşar Kemal'in sağlık sorunlarından dolayı. Yarın da Atina'da var. Yani neredeyse her ay Avrupa'nın bir ülkesinde ya da iki ülkesinde ya bir sanat fuarı ya da bir e, sergi oluyor. Ama ben buradaki hikayeleri oraya taşıyorum. E, yani e, dünya e, e, sadece farklı bir şeyle karşılaşıyor. E, çok uzak değil onlardan aslında yaptığınız şey. Sizin hikayeleriniz ama evrensel bir dille taşıyorsunuz. E, bir anlamda ilgilerinin bu kadar yoğun olması da e, hem altındaki o hikayeler e, hem de kendimi ifade edebildiğim renklerle işte özgü multukları teknikle alakalı bu da tabi bir anlamda o nenemden bugüne kadar taşıdığım o referansı efsaneler, mitler olan Anadolu ve Mezopotamya kaynaklarından çok teşekkürler geldiğiniz için Hele de böyle bir günde. Şimdi tekrar Yaşar Kemal'in yanına döneceksiniz herhalde. Evet. İnşallah güzel haberlerini alırız. Bu kadar dünyada seveni olan, Türkiye'de sadece dünyada bu kadar seveni olan bir insan herhalde o enerjiyi hisseder. Evet, çok teşekkürler tekrar. Teşekkür Kumandada da Feryal'e teşekkür ediyorum. Dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için de tekrar dinlemek isteyen. E, hatta görüntülü bir çekimimiz de oldu. Mustafa Çelik çekti. Onu da Youtube'a e, yükleyeceğiz. Oradan da hem izleyebilir hem de dinleyebilirler. Bir sonraki programda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler. teşekkürler. Evrenin suyuna giden Tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılar